Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yine Kur'an-ı e, ilmiyle bir e, soru var. E, diyor ki sebebin nuzul nedir? Biz okuyoruz kitaplarda. Esbebi nuzul, sebebi nuzul. Bu ayet bu sebepten dolayı andı. Bunun datayı nedir? Bunun datayı e, bir musulman Bir bilmesi lazım. Kur'an içeriminin ilmindendir Esbab-ı hem de ön önemli ilimlerindendir. Bu da alimler diyorlar Kur'an içerim içi kısma bölünür. Konuları içi kısımdır. Birincisi konu Kur'an içerim Allah o o kısımda Allahu Teala ayetleri indiriyor insanları hidayete vermek için. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir çokudur. Bir çokudur. Yüzde belki 75-80'idir. Nedir? Allah Teala işte emrediyoruz. Bu böyledir, tevhid budur, şirk budur, halal budur, haram budur. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir çokudur. Bir kısmı da Kur'an-ı Kerim olaylarla ilgili iner. Bir olay olur, Allah Teala Resuluna hemen vahiy getirir. Bu olayın cevabı budur. Bunu da kim bilir? Sadece ehli ilim bilir. İlim ehli bilir. İlim ehli bilir. Sebebi nüzul nerede inmiş? İşte buna sebebi nüzul diyenler. Mesela bu ayet niye indi? Çünkü bu olay oldu. Allah Teala düzeltti diye bu ayet indi. Yen yani bir sahabi Resulullah'tan bir şey soruyor. Resulullah diyor bilmiyorum. Ayet iniyor diyor. Bunun cevabı budur. Örneç verirsek. Yani sebeplerden dolayı sebep dedik ki bir olaydan olayı, bir hadiseden olayı inmiştir. Sebep versek, mesela bir tane sebep verelim, meşhur sebep. Bu nedir? Şuara surasında 314. ayet. "One dir aşiretekel akrabin, en yakın aşiretini sen ne yap? Tebliğ et ey Muhammed. Bu nedir dendi, meçhedeindi i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ondan ve babasından Allah razı olsun. Diyor Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa dağına çıktı. Safa merve var. Safanın üzerine çıktı. Oradan fahetefe çağırdı. Ey Mekke ehli, Hepsi toplandı ora. Muhammed sadıkul emindir. Yani Muhammed dese yoğurt Iı, karedir Her çeşitlerde karedir Çünkü hiçbir yalan tecrübe etmemişler Muhammed ne doğrusu Doğrudur ya adını koymuşlardır Zaten sadıkul emin Sadık ve emniyetli şahıs Mekşede tek adamdır Parmakla gösterin Resulullah Şu anda cizli Halettedir davası 3 sene Sonra geliyor Allah Teala diyor en yakın aşiretine başla davaya. Üç seneden sonra. Metçe ehli toplandı. Resulullah dedi, görüyor musunuz? Bu dağın arkasından desem size bir ordu var, gelip sizi e, yok etmeye inanır mısınız? Evet dedi. İnanıyoruz çünkü sen sadıksın bizim yanımızda. Hiç denemedik senin üzerine yalan. Desen yoğurt karadır, deriz karedir Yani bu bizden tabii açıklama. Hiç tecrübe etmedik. Eyidir dedi. Resulullah dedi fe inni nedirun lekum beyne azabin şedid. Madem öyle o, o ben de size şu anda açıklıyorum. Ben bir nedirim. Korkutucuyum. Allah tarafından geldim. Bu benim korkutmam şedid azab-u şedid şiddetli bir azap olur. Burada her çeşit şey birbirine baktın. İlk sefer böyle bir şey duyuyorlar. Ya Muhammed çok musalim. Bu ne deden çıktı? Abu Leheb ne dedi? Abu Leheb peygamberin amcesidir ama en düşmandır kardeşinin oğluna. Öz kardeşinin oğluna en düşman olandır. Rahmana en düşmandır şeytanın birinci adamıdır meçede. Dedi tebben ya Muhammed. Ey Muhammed dedi. Teb yani Türkçede azarlamaktır. Kahrolası eee vesaire bunun gibi yani azarlamak. He? İnne ma cem'atna Sen bunu için bizi topladın. Biz de zannettik bak ne diyorsun sen? Bunun için mi topladın bizi? Sonra çekildi gitti. Ondan sonra yine Abbas diyor işte bu ayet indi. Mes Mesed Suresi. Tebbet yed e, yeda Ebi Leheb ve tebb He? Tebbet yeda Ebi Leheb. O dedi Resulullah'a tebb olsun sana. Allah diyor ya sana tebb olsun. Senin yaptığı işlere elindeki elindekiyle başına getirdiğin ona tebb olsun diyor. İşte bu nedir? Sebebi nuzuldur. Meselen Bakara surasında 189'dadır. Yeselunuke anil ehille. Ey Muhammed, sorurlar senden bu hilal nedir? Hilal niye küçülür, büyülür? İç ayın küçük çıkıyor, doğuyor sonra büyük, orta arada dolunay olur sonra bir de azalıyor. Kul Dey olara ey Muhammed. Hiye mawaqitun lin-nasi de i Muhammed olara bu mevakittir. Günlerinizi, aylarınızı bilersiniz. Ve hac aylarınızı tutarsınız. Vesaire. Bunu ile ilgili birçok ne var Kur'an içerisinde Birçok ayetler var. Esbab-i almış. Eydir bunun faydası nedir? Esbab-i Kur'an'ı anlamakta faydaları nedir? Faydaları arkadaşlar çoktur. Alimler diyorlar. Birinci faydası hikmetu teşri' hikmet nedir bu teşri'te bu hükümlerde bunu anlamak lazım. Bunu anlaşılır. Yani hikmet nedir? Mesela biraz önce okuduğumuz Bakara ayetinde Hilal'den soruyorlar senden. allah Teala hikmetini gösteriyor. Sonra gösteriyor olaylarda Allahu u Teala'nın rahmeti tecelli ediyor. Bir tane sıkışıyor, bir soru soruyor. Yani bir elimizdeki e, Allah'ın hükümlerine göre bu böyledir sonra Allah Teala affini indiriyor Bakara surasındaki Bakara'nın sorundaki diyor ki kalbinizden bir şey geçse nedir bu günaha e, çekilirsiniz ama sonra hemen peşinden ayet iniyor hayırdür Allah affetsin sizi kalbinizden geçeni saymaz sizin için sonra mesela bakıyorsun bir Hüküm var. Çinci faydası bir hüküm var, geneldir. O od o o şahsın durumunu o cenele göre e, oturduyorsan o şahıs ceza yiyor. Ama bir hüküm geliyor, onu özelleştiriyor. O olayla ilgili. Taksis oluyor. Kur'an'ı anlamakta bu bir vesiledir. En güzel vasiledir yani bu tebbetiye de ebilehebin meselesini biz anladık olayını niye olmuş çok güzel fiçnımızda ayetler canlanıyor. Çeyi bir de ne yapıyor? Ee, e, Tawhüm dedikleri, wem e, e, e, yani acaba bu böyle mi? Bu böyle mi? Bu neden böyle oldur? E, ne için bu ayet inmiş ne münasebet e, zanlar da amel etmeyi cideriyor. Hadislerden açıklanıyor sebebin üzülü anlaşılıyor. Sonra ezbellemekte anlamakta alimler diyorlar bunun faydası var. İnsan kolaylaştırır. Çünkü ayetler çok kısasları yer yerine benzer birbirine. Ezbellerken bu nerededir o, o nedir bunu bilirsin. Sonra sebebin nüzulun e, sigası yani geçme şekli e, içi şekli Ayırmışlar alimler Biri sebebi apaçuktur, Biri sebebi nisbidir Apaçuk olan sebeplerden Meselen Sahabe Bir sahabe rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekçede olurken Üç gün vahi kesildi onunla Üç gün vahiy kesildi. Biliyorsunuz. E, ilk celdi Cibil aleyhisselam ikra. Vahiy getirdi ona Hira dağında. Ondan sonra iki geci yani en üç geci vahiy kalmadı. Ondan sonra diyor ki bir kadın geldi ona dedi ey Muhammed sen şeytanı görmüşsün dedi. Şeytanı gördün bu sene vahiy değil. Mekke'de olacaksın. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıldı. Hatta dağlara gidip dua ediyordu Allah'a. Üç günden sonra Cibril aleyhisselam indi. Orada da Cibril aleyhisselamı hakiki suratıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Diyor başımı kaldırdım. Göğe kadar kaplamış. Altı yüz kusur kanatı var mesela bir rivayette göre. Orada ne surası indi? وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Zuhaya. Zuha bu ee, cün doğduktan önleden önceye or o gün o zamana yemin ediyorum ve ilecemkara rabbuka kama kalle gecene de yemin ediyor seni Rabbin tercih etmedi bu nedir apaçuk bu sarihtir e, apaçuk nedir nisbi yani Zimni Zimni mesela Abdullah Hübnüzü Beyir Radıyallahu anhum Dür Zubeyri bin babası bir e, adamdan ansariyle tartıştı. O Ansari de Bedir savaşında görmüştür. Çisinin yan yana bostanları vardır. Bir akta vardı geliyordu. O akı ne yaptı Zubeyr? Dürüdü ver bu aktan da bize biraz su gelsin. Vermiyordu. Resulullah geldi. Ya Ansari'ye dedi ya Ansari dedi. Bu su ver Zübel'e de gelsin. Ansari döndü ya Resulullah e, bu benimdir bu su. Bu a, a, e, halanın oldu, oğlu olduğu için mi böyle diyorsun? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee şey oldu üzünden şey bilindirdi kız yani darılma bilindirdi suyu tuttu zuber tabi burada o zaman Züber ne dedi ona Züber dedi ben sen ne dersem Nisa suresi 65. ayet bu bizim konu, konumuzla indi o ayette nedir fala wa Rabbi kala yu'minun hatta yu'hkimuk fi ma shajar <gülüyor> İman etmezler. Hatta seni hakem kılıp razılık gö razı göstermeseler. Evet. Bu da nedir? Yani ihtimaldir. Ama sonuçta uyur. Birinci apaçıktır. bunu bununla ilgili birçok ne var? Ee, sebebi nüzul var. Eğer sebebi nüzulün rivayetleri muteaddit oldu. Çok oldu. Burada alimler ne yöntemi tutmuşlar? Burada birkaç yöntem var. Eğer sarih değilse he, nisbi ise ne yaparlar? En uygununu alırlar. Yerine göre alırlar. Eğer biri sarih ise, o birisi nisbi ise sarihi alırlar, apatuğa alırlar. Birçok rivayet geldi senetlerine bakarlar. Sahih senetlerini alırlar. Eğer senetleri, rivayetler mütesavih etti, tercih yaparlar. genel şeriatin, genel tarihi meseleleriyle ilcili. Alırlar. Tercihlerini neyle yaparlar? Bazı, bazılarını şeriatin kaideleri, ölçüleri altında, bazılarında tarihin, bazılarında sebebin, hüzünün tekrar olması, Altında alırlar. Bazen de alimler diyorlar bazı ayetler bir kaç sebepten e, olmuştur. Kaç sebepten inmiştir. Şer değil bir sebeple dolayı inmiş. Meselen Ummi Seleme Radiyallahu Anh'a Resulullah'ın hanımı Dür ya Resulallah e, hanımlarla ilgili hicretleriyle ilgili Allah Subhanahu taala hiçbir şey söylemedi. Fe hangi ayet iniyor? Al-i 195. Fe stecabe lehum rabbuhum. Enni la udhi'u amale amilin min min Allah Teala diyor dualarını isticab etti. Ben her çalışanın, her Allah yolunda hayatını, amelini koyan Sizden birisini ister kadın olsun ister erkek olsun emelleriniz şeyi çıkartmam boşa çıkartmam. Bu nedir? İşte bu bu sorduğundan indi. Aynen o um müsleme soruyor ki yarasuallah neden biz Kur'an'da zikr hep erkekler zikr oluyor? Burada ne indi? İnne'l Müslimine vel Müslimet ayeti indi. Ahzab Suresi 35. Bu da bir sebeptir. Aynen umseleme, Selem'e aynen şeyle soruyor. Diyor ya, ya niye e, kadınlar e, savaşa katılmıyorlar. Erçekler savaşa katıyorlar. Bize de miras yarıdır. Diyor ki Allah Nisa Suresi 32. ayet وَلَا تَتَمَنُّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّنْ مَكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّنْ مَكْتَسَبٍ Bu ayette bu şey açılıyor. Ondan dolayı alimler ittifak ettiler. Sebeb-i nüzul en güzel şekilde sahih senedleriyle alınır ve faydaları çoktur. Ama bir tane umu, e, e, husustan umum arasında usuliler ihtilaf ettiler. Eğer has gelmişse o hası da umumi şeriatten, umumi şeriatten, şeriatin genel ölçüleriyle anlaşılır. Umumi şeriatten anlaşılır. Bu ümmete de oradan istinbat edilir. Bu konuyla ilgili alimlerimiz, Ehl-i alimleri Elhamdülillah Birçok tehlifler yapmışlar. 20-30 kitap. Eskiler 20'nin üzerinde kitap yazmışlar. Yeniler de aynen öyle elhamdülillah kitaplar yazmışlar. Birçok meşhur kitaplar var. Sebebi i ilgili. Mesela esbab Nuzul Vahdani var. el fi Beyan-i Esbab İbn Hacer Askalani var. E, Lübbabın Nüfusu, fi Asbabın Nüzul Süyütinin var. Vahakaza bir bir çok çita var. Neyden eljile? Asbabın Nüzulden eljile. Ve Alhamdulillah Rabb alemin